öğrümle. Ve âlehi ve İnsanlara karşı doğruluk ise hem dünyasında ve hem de ahiretinde kula yarar sağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Adam doğru söylemeye devam eder ve sıddık olarak yazılır. Yalan söylemek fucura götürür, fucur ise ateşe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder ve Allah yanında Allah yanında yalancı olarak yazılır. Burada doğruluk konusu üzerinde uzunca durma imkanımız yoktur. Sadece İslami çalışmalar ile ve İslam daveti ile uğraşan Müslümanların doğru olması gerektiğini kısaca vurgulamak istedim. Çünkü günümüzde İslami çalışmalar doğru insanlara muhtaçtır. Bu sahayı tanıyanlar bu sahanın davetçilerini birebir bilenler bunu bilir. Evet. Şimdi <gülüyor> biz demiştik ki doğruluk iki kısma ayrılır. Bir insanın Allah Azze ve Celle'ye karşı doğru olması. İki insanın normal insanlara karşı doğru olması. Allah'a karşı doğru olmak nedir? Bunu geçen dersimizde anlattık. Öyle değil mi? Kişinin Allah'a karşı doğru olması, Allah'a verdiği sözleri tutması veya olması gerektiği gibi olması konusunu bir önceki dersimizde anlattık. Şimdi bugün anlatacağımız konu ise insanın normal günlük hayatında sözlerinde doğruluk ehli olmasını anlatacağız. Şimdi burada bir tane hadis-i şerif vermiş ve bu hadisle konuya giriş yapmış hadis-i şerifte peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki aleyküm bis sıdqi fe inne sıdqa yehdi ila berri ve inne berra yehdi ila cenne ve iyyâkum vel kezibah fe inne yehdi ila ve inne l-fucûra yehdi ila nar <gülüyor> sizin üzerinize doğruluk vardır çünkü doğruluk insanı iyiliklere iyilikler ise insanı cennete götürür Amana yalandan sakın. Çünkü yalan insanı kötülüklere, fucura, fucur ise insanı cehenneme götürür. Ve insan hadisin devamında doğru söylemeye devam eder ta ki Allah katında sıddıklardan yazılır ve insan yalan söylemeye devam eder ta ki Allah katında kezzap olanlardan yazılır. Yani sürekli hayatında doğruluğu kendine şiar edilen veyahut da doğru söylemeyi, doğru konuşmayı kendine şiar edilen insanlar doğru söyleye söyleye söyleye Allah katında en sonunda doğrulardan yazılırlar. Yani sıddıklık mertebesi demiş olduğumuz mertebe ile yazılırlar. Yalan söylemeye devam eden, hayatında yalanı kendine şiar edinen insanlar ise Allah'ın katında kezzap diye yazılırlar. Yani yalancılardan diye yazılırlar. Biz bu hadis-i şerifi doğruluk meselesinde esas kabul edersek karşımıza şöyle bir olay çıkar o da nedir? Doğruluk sıddıklığın anahtarıdır. Yalancılık ise münafıklığın anahtarıdır. İnsanın normal hayatında söylemiş olduğu doğrular insanı hem Allah'a karşı doğrular sınıfına dahil eder hem de insanı Allah katında sıddık demiş olduğumuz mertebeye getirir. İnsanın normal hayatta söylemiş olduğu yalanlar insanı yalancıların zümresine dahil eder ve insanı Allah azze ve celle'nin yanında kezzap diye yazılmasına sebep olur. Şimdi normalde doğruluk ve yalan demiş olduğumuz mesele biz daha önce ne demiştik? İnsanın demiştik bütün uzuvları, bütün azaları birbirine bağlıdır. Öyle değil mi? İnsanın arınmasında, insanın ahlakında, insanın seyrinde, sürükünde insanın organları birbirinden bağımsız değildir. İnsanın bütün organları birbirine bağlıdır. Ve o diğer organlar üzerinde en büyük tesiri olan organ nedir? Dildir. Diğer organların üzerinde en büyük tesiri olan organ dildir. Organların merkezi ise kalptir. Öyle mi? Kalp bütün organların merkezidir. Kalp selamet bulduğu zaman, bütün organlar da Allah'a kulluk noktasında selamet bulur, kalp fesada uğradığı zaman bütün organlar da Allah'a kulluğunda fesada uğrar öyle mi? Peki bu kalp diğer organlardan müstakil midir? Yani kalp diğer organlara etki ediyorken diğer organlar bu kalbe hiç mi etki etmiyorlar? Öyle değil. Mesela biz kalbin kararmasından ve kalbin nurlanmasından söz ediyoruz. Öyle değil mi? Kalbin kararması ne iledir? Gözle kazanılan günahlarladır. Elle kazanılan günahlardadır. Dille kazanılan günahlarladır. Kulakla kazanılan günahlarladır öyle mi? Tam zıddı kalbin nurlanması da aynı şekilde böyledir. Peki insanın gün içerisinde en çok hareket eden organı hangisidir? İnsanın dilidir. İnsanın gün içerisinde en çok hareket eden organı insanın dilidir. İnsan bu dil ile ya bu dili avcı konumuna getirip cennet nimetlerini kendisiyle avladığı bir şey haline de getirebilir. İnsan bunu kendisiyle kalbi kararttı, cehennemde habire tabakasını derinleştirdiği bir organ haline de getirebilir. İşte dil sürekli hareket halinde olduğu için bu dili doğruluğa alıştıran insan zamanla bu dil nasıl anılınla sıt kıyhdi ilel berrı ve innel nasıl doğruluk insanı iyiliklere itiyor? Doğruluk insanı direkt iyiliklere itmiyor. Doğruluk kalbe etki ediyor. Her söylenen doğru sözün Kalpte olumlu yönde bir tesiri vardır. Kalpteki her olumlu tesir demek bir sonraki hayır amelini yapmak demektir. Öyle değil mi? O doğruluğun insanı iyiliğe götürmesi bu yönlerdir. Yoksa her söylemiş olduğumuz doğru akabinde bizi bir iyiliğe direkt götürüyor anlamında değildir. Hakeza yalan da böyledir. Her yalan insanı nasıl fucura götürür? Söylenen her yalan kalpte bir siyah noktanın oluşmasına sebep olur. Ve her oluşan siyah nokta da bir sonraki adımda işlenecek olan fucuru insana daha çok kolaylaştırır öyle mi? Daha önce biz ne demiştik? Kalbin manevi durumuna göre insanın hayır amellerindeki canlılığı ve kötü amellerde, fıs amellerindeki canlılığı orantılıdır. Eğer kalp mesela o gün içerisinde manevi gıdasını almışsa bir haramı gördüğünde onu frenleyecek sistem daha çabuk çalışır. Bir hayrı gördüğünde onu tetikleyen sistem daha çabuk çalışır. Ama gün içerisindeki gıdasını almamışsa zikirle, tevekkülle, doğrulukla, yakinle, sabırla, güzel ahlakla, Kur'an'la, namazla, gıdasına güzel bir şekilde almamışsa bilaki hiç kötü olan şeylerle, olumsuz yönde gıda almışsa o zaman da haramı gördüğünde onu tetikleyen mekanizma daha çabuk çalışır. Hayırlarda ise onu tetikleyen mekanizma ne yapar? Çalışmaz. Daha ziyade onu ne yapar? Onu daha ziyade alıkoyar. Ondan dolayı bütün organların birbiri üzerinde etkisi vardır, dilin doğruluğunun Veyahut da yalanın da kalbin üzerindeki etkisi nedir? Kalbin üzerindeki etkisi bu şekildedir. Şimdi biz dedik ki doğruluk insanı sıddıkiyete götürür. Sıddıkiyetin müftahıdır. Yalan ise insanı neye götürür? Yalan ise insanı fucura ve zamanla insan nifaka götürür. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki ayetul münafiki felasun münafıkın ayetleri üçtür. Bunlardan bir tanesi de nedir? اِذَا حَدَثَهْ Kezzebe. Konuştuğu zaman ne yapar? Konuştuğu zaman yalan söyler. Veyahut da izâ va'ade Söz verdiği zaman sözünü tutmaz. Ve izâ etumine hâne. Bir şey emanet edildiği zaman da ona, üçü de aslında yalana dönüyor. Yani üçünün de temelindeki ahlak nedir? Yalandır. Söz verdiğinde sözü tutmamak, emanetler insana emanet edildiği zaman emanete sadık olmamak, Emanete sadık olmamak nedir? Ona karşı yalancı olmaktır. Öyle değil mi? Mesela birine emanet verdiğimizde o emaneti bize geri teslim ettiğinde ne diyoruz? Emanete karşı neydi? Emanete karşı sadıktı diyoruz mesela. Kendisine teslim ettiğimiz emanete sadıktı. Herkese konuştuğu zaman yalan söylemek. Başka bir hadiste mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor Erba'un Men kune fihi kâne munafikan hâlisan ve men kânet fihi khasletun minhunne kânet fihi khasletun nifah Dört şey vardır ki onlar kimde bulunursa, o halis münafıktır. Onlardan bir hasret bulunursa, o da nedir? O zaman da insan, münafıklıktan bir hasreti kendinde taşıyor demektir. Bunlardan bir tanesi de nedir? Konuştuğu zaman, insan ne yapar? Konuştuğu zaman yalan söyler. Yine mesela İmam Malik, bu söylemiş olduğumuz hadisler Bukhari'de müslümde. İmam Malik rivayet ediyor, diyor ki Peygamberimize soruldu. Müslüman korkak olur mu Allah'ın Resulü? Olabilir. Peki Müslüman, Cimri olabilir miy Allah'ın Resulü? Olabilir. Peki Müslüman yalancı olabilir miy ya Allah'ın Resulü? Hayır. Kesinlikle Müslüman yalancı olamaz diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yalan Müslümanın imanıyla çelişkilidir. Çünkü iman İslam demek temelinde sıdkı barındırır. Öyle mi? Yalancılık ise bu ahlaka nedir? Bu ahlaka munafidir. Bu ahlaka terstir. Mesela İmam Ahmed diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam İmam Ahmed rivayet ediyor. Peygamberimiz şöyle bulundu diyor. Müslüman her ahlakın üzerine yaratılabilir yalancılık asla yani yaratılışında cimri olabilir yaratılışında korkak olabilir yaratılışında bir insan mesela mala düşkün olabilir her ahlakın üzerine yutbehu ala kulli khilali her ahlak üzerine insan tab edilebilir yaratılabilir lakin yalana gelince yalan üzerine bir müslüman ne yapılmaz yalan üzerine bir müslüman yaratılmaz ondan dolayı niye çünkü dediğimiz gibi yalan imana münafi olan münafıklığa yakın olan bir şeydir. Münafıklığın özelliklerindendir. İmana ise nedir? İmana ise münafidir. İşte bu yalan yani nifakın hasreti olan yalan insanda birike birike birike birike birike insanı ne yapıyor? İnsanı münafıklığa daha yakın bir konuma getiriyor. Fucura daha yakın bir konuma getiriyor ve en kötüsü insanın kıyamette Allah azze ve celle'nin yanındaki ismi ne olmuş oluyor? Kezzap. Yani herkes mesela kıyamette bir lakapla bir isimle Yaptığı amelle anılacak misal, hani bunu hadislerde görüyoruz değil mi? Herkes yaptığı amele göre cennette bir kapıdan içeri girecek mesela. Oruç tutanlar hangi kapıdan girecekler? Reyyan kapısından girecekler. Bak oruç tutanlara ayrı bir şey var. Mesela insanları aldatanların kıyamet gününde bir bayrağı olacak. Ta ki başlarının üzerinde ne kadar aldatmışlarsa insanları, ne kadar verdikleri söze hıyanet etmişlerse, ne kadar verilen emanları çiğnemişlerse, onun yüksekliğinde bir bayrak çekilecek. Yani herkes baktığında ha bu falan aldatma bayrağı diyecek. herkese insanın dünyada dilinin konumuna göre de Allah'ın katında bir ismi olacak. Ya insan sıddıklardan yazılacak veyahut da insan kezzap olanlardan yazılacak. Yani bu adam çağrıldığı zaman kıyamet günde gel ey yalancı, git ey yalancı, hesap ver ey yalancı diye Allah azze ve celle'nin yanında ne yapılacak? Allah azze ve celle'nin yanında isimlendirilecek. Ondan dolayı nedir? Müslüman bu ahlak üzerine kesinlikle yaratılmamıştır. Yalancılık ahlakı üzerine Müslüman yaratılmaz. Peki insan bu kötü ahlakı nerede kazanır? Yani konuştuğu zaman yalan ne demektir? Yalan sözün vakaya uygun olmaması demektir. Veyahut da zahirin batına ne olması demektir? Zahiren söylenenin insanın içinde olana muhalif olması demektir. Tam sıdkı tarif ettik ya sıdkın tam tersi e demektir yalan. Peki insan madem bu ahlak üzerine yaratılmaz, bu münafıkların özelliklerindendir. İnsan bunu nasıl kazanır bu ahlakı? Yani böyle meşhum olan bir ahlakı insan nasıl kazanabilir? Evet, insan böyle bir ahlakı şöyle kazanır. Bir, sorumsuzluk ahlakının beraberinde getirdiği bir hastalıktır bu. İki, eğitimdeki bozukluktan kaynaklanan bir hastalıktır bu, öyle mi? Sorumsuzluk. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara özellikle sorumluluk bilincini öğretiyor sürekli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde, temiz olan sünnetinde Müslümanlara sürekli sorumluluk bilincini yerleştiriyor. Ne demek sorumluluk bilinci? İnsanın bir fiili yaparken veya bir sözü söylerken söylemeden önce onu tefekkür etmesi, onu şeriata ve Allah'ın rızasına arz etmesi veya o amel bittikten sonra o ameli Allah'ın rızasına ve şeriata arz edip o amelden çıkan sonuca göre, o amelden elde ettiği sonuca göre bir sonraki amele göre konumunu belirlemesi demektir. Sorumluluk budur. Yani ameli yapmadan önce, bir de ameli yapmaktan sonra insanın o ameli kontrol etmesidir. İster söz olarak, isterse bu ne olsun, isterse fiil olarak. Mesela Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'deki isim ve sıfatlarının yüzde doksanı Müslümana sorumluluk bilincini vermek içindir. Allah'ın isim ve sıfatlarını şöyle bir düşünün. Mesela bir sayın Allah'ın isim ve sıfatlarını. Say birkaç bir tanesini mesela. Hı. Adil, kahhar, başka? Semih. Alim, basir, rakib mesela. Bunlar hep ney? İşiten, gören, bilen, amelleri muhafaza eden, her şeyin karşılığını olduğu gibi veren, yanlış yapanı yanlışından dolayı kahreden, doğru yapana doğruluğundan dolayı ihsan eden. Bu sıfatlar hep insana ne, neyi öğretiyor? İnsana bir sorumluluk öğretiyor öyle değil mi? Sürekli insan nasıl sorumluluk sahibi olur? İnsan nasıl sorumluluk sahibi olur? İnsan ancak kendisinin amellerinin başkalarını da ilgilendirdiğini düşündüğü zaman sorumluluk sahibi olur, öyle mi? Şimdi mesela örnek veriyorum, ben bu odada oturuyorum. Burada sadece ben yaşıyorum. Ben burada yaptığım fiillerde sorumluluk duygusuyla hareket eder miyim? Mesela örneğin su, suyu aldım su yere döküldü mesela. Umursamam, niye çünkü sadece beni ilgilendiriyor. Ama ben bir toplulukla beraber yaşadığım zaman benim amellerim o topluluğu da ilgilendirdiğini ben düşündüğüm zaman o zaman ben otomatik ne yapacağım? Bir sorumluluk bilincine geleceğim. Suyu dökemem çünkü suyu döktüğümde biri bana diyecek, sen bu suyu niye döktün? Öyle mi? Başkalarını da ilgilendiriyor bu amel. Hele bir de bu ilgilendirme ilişkisinde bir de hesap sorma söz konusuysa insandaki sorumluluk bilincini iyice arttırır. Öyle mi? Birincisinde başkalarını ilgilendiriyor, başkalarını rahatsız etmemek adına insan sorumluluk sahibi olur. Bir de o başkaları insana hesap soruyorsa o zaman insanın sorumluluğu daha fazla olur. Öyle mi? Allah'la bizim aramızdaki ilişki de bu şekildedir. İnsan kendi amelinin sadece dünyada kalmadığını, bilakis ahiret yönünün olduğunu da gören, bilen, işiten, kaydeden bir Allah'ın olduğunu bildiği zaman insan amellerinde ne olacaktır? İnsan amellerinde sorumluluk sahibi olacaktır. Öyle mi? Bu Allah'ın genel olaraktan insanlara vermiş olduğu sorumluluk bilinci yani kendi sıfatlarını ve ahireti insanlara sürekli göstererekten senin amelin sadece bu dünyayla alakalı değildir. Yapmış olduğun her söz, yapmış olduğun her fiil, söylemiş olduğun her kelimenin hesabını Allah'a mutlaka vereceksin. Bu bilinşi Allah insana sorumluluk veriyor. Bu genel sorumluluk anlayışı. Neyle Allah bunu sağlıyor? İsim ve sıfatlarıyla bir de ahiret günüyle. Öyle mi? İsim ve sıfatlarıyla bir de ahiret günüyle. Bir de her amelin kendine hususi olan bir takım delilleri var. Allah azze ve celle bunlarla sorumluluk bilincini getiriyor insana. Mesela dil. Özellikle dil. Ne diyor mesela Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de? "Ma yelfizu min kavlin illa ladeyhi raqibun atid." Hiçbir söz söylemez ki onu gözetleyen ve kaydeden mutlaka onun yanında ne vardır? Bir gözetleyici vardır. Bu insana ne veriyor? İnsanın diline sahip çıkması gerektiği şeyini veriyor. Yani ben ne söz söylesem bu Allah katında ne yapılacak, bu Allah katında yazılacak. Ve yolda mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men yadmanu li biin lahihi wa rijlihi admanu lehul Kim bana iki dudağın arasıyla, iki bacağın arasındaki'nin garantisini verirse, yani şehvetinin ve dilinin garantisini verirse, ben de ona cennetin garantisini veriyorum diyor. Öyle mi? Ne diyor mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte? "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahire, <gülüyor> falyakul hayran ev Allah'a ve ahiret gününe inanan hayır söylesin konuştuğu zaman veya o ne yapsın? Veya o sussun. Veya Peygamber Aleyhissalatu vesselam mesela Muazza ne diyor? Hani Muazla beraber yolculuğa çıkıyorlar. Muaz diyor ki "Ey Allah'ın Resulü, akhbirni bi'amalin yudkhilil cennete ve yubaidni anen nar." <gülüyor> لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَزِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَس۪يرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهِ Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel söyle ki beni cennete yaklaştırsın cehennemden de uzaklaştırsın. Sen bana çok büyük olan bir şey sordun. Yani sen benden öyle bir amel istiyorsun ki cennete yaklaştıran cehennemden de uzaklaştıran bir amel istiyorsun diyor. Lakin o Allah'ın kolaylaştırmış olduğuna nedir? Allah'ın kolaylaştırmış olduğuna kolaydır diyor Peygamber Ne diyor ona? Ta'budu Allah ve la tushriku bihi Allah ibadet et. Allah'tan başkasına şirk koşma. Ve tuqimu's salate ve tu'ti'z zekate ve tu'ti'z zakate. Namazını kıl, zekatını da ne yap? Zekatını da ver. İslam'ın rükünlerini saydıktan sonra ibadetle şirkle beraber Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ela edulluke ala ebwabil hayr? Sana hayrın kapılarını göstereyim mi Ey Muaz?" Göstereyey Allah'ın Rasulü. Oruç korumadır. Sadaka ateşi suyun söndürdüğü gibi ne yapar? Suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür ve insanın gecenin karanlığında kılmış olduğu namazdır. Peki sana işin başını, işin direğini, işin zirvesini haber vereyim mi Muaz? Ve Allah'ın Resulü işin başı İslam'dır. işin direği namazdır. işin zirvesi ise cihattır. Ela ukhbiruke bi ma ki zalik kullihi Bunların hepsinin toplamını sana haber vereyim mi Muaz? Yani bu saymış olduğum İslam'ın esasları, hayrın kapıları, işin başı, direği, ortası, zirvesi bunların hepsinin melakını yani elinde bulundurduğunda hepsini elinde bulunduracağını şeyi sana haber vereyim ey Muaz. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Feşara ila lisanihi قال امسك عليك هذا. Bir rivayete kuf fe aleike hada. Dilini çıkardı. Dilini tuttu ve dedi ki bunu tut. Yani dilini tut. Diline sahip çık dedi. Ben dedim ki inna lemuahazun bima netekellem bihi ya Rasulullah. Yani biz konuştuklarımızdan Allah katında hesaba mı çekileceğiz ey Allah'ın Resulü? Fe keletke ummu Muaz. Fe hel yakubun nase fi'n-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim? Anan seni kaybesine ey Muaz. insanlara ateşte yüzleri üzerine çekecek olan dilleriyle kazandıkları şeyden başka bir şey midir ey Muaz dedi peygamberimiz ve Muaz'ı bu şekilde uyardı. Bunlar hep nedir? Bunlar hep insana Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın veyahut Allah Azze ve Celle'nin insana ne yapmasını sorumluluk bilincini hem özel anlamda hem genel anlamda sorumluluk bilincini vermesidir. İşte bu yalan ahlakı ancak bu sorumluluk bilincinden nasibini almamış olan insanlarda mevcut olabilir. Eğer bir insanda söylemiş olduğu her sözün sorumluluğu, yapmış olduğu her fiilin sorumluluğu mevcutsa bu insan ne yapamaz? Bu insan yalan söyleyemez. Çünkü söylemiş olduğu o sözün hesabını Allah'a vereceğini düşünür, öyle mi? Lakin bu sorumluluktan nasibini almamışsa, yalan söylerken çok rahat bir şekilde yalan söyler. Hatta öyle bir seviyeye gelir ki söylemiş olduğu yalanlara kendisi bile inanmaya başlar. Ve bu yalanlar da onu zamanla zamanla zamanla nifaka ve fucura götürür. Ve bu fucurlar da o insanı zaman ile ne yapar? Ateşe götürür. Ve bu insan da zaman içerisinde ne olur? Bu insan da zaman içerisinde Allah katında kezzap diyebildiğimiz insanlardan yazılır. Ondan dolayı bu birincisi. Yani yalan ahlakı Müslümanın vasıflarından değildir. Yalan Müslümanın vasıflarından olan şeylerden değildir ve Allah yalan ehliyle beraber olmamızı da nehyetmiştir. Öyle mi? Ya eyühellezine amenu takullaha ve kunu ma'as sadihin. Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz ve sadık olanlarla beraber olun. Yalancılarla yalan söyleyenlerle, yalanı ahlak haline getirenlerle beraber olmayın. Sadık olan insanlarla beraber ne yapın? Sadık olan insanlarla beraber olun. Neden? Çünkü yalan sadece zararı sahibine munhasır olan bir ahlak değildir. Yalan aynı zamanda bütün şerleri sahibine açan ve o söylemiş olduğu yalanın bir sonraki aşamada tekrardan kendisine başka günahları, başka yasakları, başka hududları çiğnettireceği nedir? Çiğnettireceği bir ameldir. Ve Allah katında kezzap diye yazılan bir insanla müslümanların işinin olmaması lazım. Öyle mi? Allah katında Allah'ın kendisine kezzap diye isim verdiği insanlarla müslümanların işinin olmaması lazım. Bu dedik sorumsuzluk. Yalan ahlakı insanda nasıl oluşur? Sorumsuzluk. İki yanlış eğitimden dolayı yalan ahlakı oluşur. Mesela bu çok önemli bir nokta. Özellikle çevremizdeki Müslümanlar da dahil birçok ebeveynin çocuklarının yanında çok rahat bir şekilde yalan söylediğini ve bunu ya şaka yoluyla yaptığını veya işte kendince bir maslahat için yaptığını lakin bunun çocuğun gözünde yalanı basitleştirdiğini yalanı çocuğun gözünde hafifleştirdiğine dikkat etmediklerini görürüz. Bunu hem kendimiz için hem de çevremizde gördüğümüz zaman eğitimci olarak, eğitimci olan anne babaları uyarmamız gerekir, öyle mi? Mesela örneğin çokça karşımıza çıkmıştır. İşte diyelim ki anne baba çocuğa gel şunu yap sana şunu vereyim der. Çocuk yapar lakin onu ona vermez. Öyle mi? Bu nedir normalde? Hepimizin gözünde çok basitleşmiş bir şey çünkü çokça karşılaştığımız için hatta belki bizzat kendimiz yaptığımız için bize normal geliyor. Lakin bu böyle değildir, peygamberimiz bunu yalan olarak isimlendiriyor. Mesela kadının bir tanesi oğlunu yanına çağırıyor, gel sana hurma vereyim diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, ey kadın sen bu çocuğu niye çağırdın? Hurma vermek için ey Allah'ın Resulü diyor, eğer sen onu vermeseydin bu sana yalan olarak yazılacaktı diyor. Sen o çocuğu çağırdığın zaman, sen o çocuğa o hurmayı vermeseydin bu sana bir yalan olarak yazılacaktı diyor. Mesela biz bunu çokça görürüz etrafımızda, yani çocukları kandırma dediğimiz, işte bir takım şunu yaparsan sana şunu vereyim, bunu yaparsan sana şunu alayım mesela diye. Sonra bunu yapmamak. Bu ebeveynin söylediği bir yalan olduğu gibi, aynı zamanda çocuğu da yalan ahlakı üzerine yetiştiriyor. Çocuğun gözünde yalanı ne yapıyor? Basitleştiriyor. Mesela biri telefon ediyor, diyor ki bugün size geleyim mi? Veya da müsait mi? Yok diyor, müsait değilim mesela. O yüzden kadın müsait, mesela onu istemiyor. İstemediği için böyle bir şey söylüyor. Bu çocuğun gözünde yalanı şey yapıyor. Çocuğun gözünde yalanı basitleştiriyor. Çok basit meselelerde bile yalan söylenebilir anlayışını çocuğun gözünde oluşturuyor. Çünkü bir günah insanın gözünde ne kadar basitse, insanın onu yapması o kadar insanın gözünde kolaylaşır. Öyle değil mi? Yani bizim bir günaha vermiş olduğumuz değer, o günahı o günaha gözümüzde nasıl görüyoruz? O bizim günahı yapıp yapmamızda direk etkili olan etkenlerden bir tanesidir. Yalan da böyle. Kişinin yalana bakış açısı, Öyle mi? Kişinin yalanı söylemesini veya söylememesinde etkili olan etkenlerden bir tanesidir. Bu çocuk için de böyle. Daha küçüklükten yalana değer vermeyen bir ailede, yalanı küçümseyen, yalanı basitseyen, en küçük bir meselede çok rahat bir şekilde yalan söyleyebilen bir ailede yetişen bir çocuk, yalan onun gözünde nedir? Yalan onun gözünde basittir. Ve çok rahat ne yapabilir? Çok rahat bir şekilde yalan söyleyebilir. Ondan dolayı özellikle çocuk eğitiminde buna dikkat etmek lazım. Çünkü yalan sonradan kazanılan bir ahlaktır. Ve eğer çocuğun eğitiminde dikkat edilirse, Allah Azze ve Celle de dilemişse, çocuğa doğruluk ahlakı hem sözlerinde, hem amellerinde, hem itikadında çocuğa doğruluk ahlakı ne yapılabilir? Verilebilir. Ve ahlakların en hayırlısı çocukluktan insanın kazanmış olduğu ve meleke haline gelen ahlaktır. Öyle mi? Ahlakların en hayırlısı çocukluktan insanların kazanmış olduğu ve insanda meleke haline gelen ahlaklardır. Tamam? Evet. Devam edelim. <gülüyor> Sözde davetçilerin dilinden tağutları ve sistemlerini destekleme konusunda Müslümanlara aktarılanların büyük çoğunluğu kasıtlı birer yalandan başka bir şey değildir. Bunlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler ve hakkı batıla karıştırırlar. Bunlardan kimilerine şeytancı verimlerinin yerine getirmesi için projektörler tutmakta. Kameralar boy boy resimlerini çekmekte, yaldırıcı ünvanlar ve verilmekte ve kendisine sayfalar tahsis edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle tanıtır. Onlar cehennem kapılarında çağıranlardır. Onların çağrısını kabul edenler cehennem atılırlar. Bu sözü üzerine sahabe radiyallahu anh onları bize tanıtır mısınız ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onlar bizim soyumuzdandır ve dilimizi konuşurlar. Davetçilerin çoğunun amelleri sözlerini yalanlamaktadır. Bu dönemde bir davetçinin doğru olup olmadığı anlaşılmak istenirse ona tağutlar ve onlara karşı cihat hakkında sorulmalıdır. Eğer derece cevap doğru olursa bu durumda bu durumda amellerine ve davranışlarına bak. Sözleri ve amelleri birbirini tutuyor mu? Bugün bu konu Ahmet bin Ambel zamanında Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesi gibi hak ile batılı birbirinden ayıran bir nitelik borumundadır. Öyle işler var. Evet. Burada duralım inşallah. Şimdi biz... Ee... Buraya geçmeden önce konu farklı bir mecraya kaymış oldu. Yani davette doğruluk, davette sıdık mecrasına kaymış oldu. Bir şunu söyleyelim inşallah, biz biraz önce anlattığımız konuşmada doğruluğu anlattık. Öyle değil mi? Konuşma esnasında doğruluk. Yani insanın insanlara bir şey haber verirken, bir olayı anlatırken, kendisine sorulan bir soruya cevap verirken, insanın söylemiş olduğu sözün vakaya uygun olması, ve hutaz zahirinin batınına uygun olması bu doğruluktur. Söylemiş olduğu sözün vakaya aykırı olması bu da nedir? Bu da yalandır ve biz bunu anlattık. Bu Müslümanın ahlakından değildir ve bu Allah azze ve celle'nin en buğzettiği büyük günahlardan bir tanesidir. Yalan ahlakı çünkü bu e, yaratılmış insanların içinde en şerli olan ve Allah'a karşı en sevimsiz olan ve azap yönünden en şiddetli olan münafıkların hasletlerinden bir haslettir. Bu yalanın farklı şekilleri de olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi ve çokça yaygın olan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın da dikkat çekmiş olduğu insanların insanları güldürmek için söylemiş olduğu yalanlar. Mesela buna bazen bizler de düşüyoruz. Veyahut da çevremizde düşüldüğü zaman mesela buna bir tepki göstermiyoruz. Oysa bu yalandır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor insanları güldürmek için yalan söyleyene veil olsun. İnsanları güldürmek için yalan söyleyene veil olsun. İnsanları güldürmek için yalan söyleyene veil olsun. Şimdi veil ne demektir? Veil bazı alimlere göre cennette bir vadidir. Bazı alimlere göre veil Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan lanettir. Lanetin bir başka ismidir. Bazı alimlere göre veil Peygamberimizden o fiili işleyenlere beddua etmektir. Yani bunların her biri başta başına insanın tüylerini diken diken etmesi gereken meselelerden bir tanesi. Veir olsun o insanlara güldürmek için yalan söyleyen insanlara diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Mesela bazı insanlar bulunmuş oldukları ortamlarda insanları güldürmeyi kendilerine görev bilirler. Öyle değil mi? İnsanları güldüreyim derken de her zaman doğru olan şakalar veya şimdi latife, nükte bunlar Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde mevcut olan Sahabelerin birbirlerine yapmış olduğu şeylerdir. Lakin yalan söylemek adına insanları güldürmeye gelince bu nedir? İnsanların rahatı veya insanların gülmesi için insanın Allah Azze ve Celle'nin gazabını çekmesi demektir. Hatta sahabenin biri peygamberimiz şaka yaptığında diyor ya sen bizimle şakalaşıyorsun ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor evet lakin vallahi buradan haktan başkası çıkmaz. Yani sakın ha! Benim sizinle şakalaşırken şaka yapmak adına size yalan söylediğimi düşünmeyin. Zaten buradan bile ne anlaşılır? Çoğu insanın şaka anlayışının yalanla karışmış olduğu anlaşılır. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir noktaya, böyle bir nükteye dikkat çekmesi bile sakına. Yani benim size şaka yaparken yalan söylediğimi düşünmeyin. Benim ağzımdan haktan başkasını yapmaz. Benim ağzımdan haktan başkası çıkmaz diyor Peygamberimiz. Onun için insanın başkalarını güldürürken bu da nedir? Bu da hakeza bir ahlaktır. Yani özellikle insanın yetişmiş olduğu ortamda çevresinden etkilenmesiyle kazanmış olduğu bir ahlaktır. Yani bugün mesela insanların belki çokça hoşuna giden bir şeydir. Hatta maalesef Müslümanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi insanlar kendilerine arkadaş ararken salih olan, misk kokusu taşıyan her halinde insana faydalı olan arkadaş yerine İnsanlar genelde boş vakit geçirebileceği, konuştuğu zaman kendisiyle eğlenebileceği, kendisine fıkralı anlatan veya insanların deyimiyle muhabbeti güzel olan veya şen şakrak olan veya neşeli olan insanlar aramaya başlamışlar. Yani bu e, ahlak yalan söyleyerekten, şakrabanlık yaparaktan, soytarılık yaparaktan insanları güldürmek, insanlara hoş vakit geçirtirmek aranan bir şey haline geldiği için yalanı da artık göze çarpmıyor. Yani asıl olan nedir? Asıl olan insanların kendilerine gerek ortam ararken gerek arkadaş ararken ne aramasıdır? Salih olan, gördüğü zaman kendine Allah'ı hatırlatan, yanlışları noktasında insana uyarıda bulunan arkadaşlar ve ortamlar aramasıdır. Lakin maalesef bu ahlak kaybolmuştur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikisini neye benzetiyor? مثل الجلس الصالح ve jalis-i sü'i kema sâlihî hâmilil ve nâfihil kîr. Salih olan arkadaşla kötü olan arkadaşın arasındaki fark nedir? Güzel koku taşıyanla demircinin körüğünü taşıyan, demircinin o körük ateşi körüklerken bir pompası var ya, onu taşıyan gibidir. Salih olan arkadaştan ya koku satın alırsın veya onun kokusunu burnunla koklarsın. Öyle mi? Ya o kokuyu sana hediye eder, Ya sen parayla ondan koku satın alırsın. Veya o da yanında oturduğu müddetçe ondan güzel koku şey yaparsın. Güzel koku alırsın. Ya körükçünün şey, körükçünün pompacısı. Ya sen pis koku alırsın ondan. Veya semneli bir seni yakar. Öyle mi? Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu misaller gerçekten çok derin misaller. Yani insan üzerinde düşündüğü zaman, insan üzerinde tefekkür ettiği zaman niye? Çünkü kalbi de, beyni de, zihniyle, ile terbiye olmuş bir peygamberin vermiş olduğu misaller. Öyle mi? Yani kötü olan, pis olan insanı, insandan elde edeceği şey bellidir. Ya elbiseni yakarsın. Elbise nedir? Elbise insanın takvasıdır. Öyle mi? Elbise insanı koruyan şey demektir. Ya onu yakarsın veya ondan pis koku alırsın, kalbine etki eder. Yani görüntüde elbiseni yırtmasa bile, ondan pis bir ahlak öğrenmesen bile, aldığın o pis kokuyla kalbini karartır. Başka kötü amellerin önünde ne olmuş olur? önce olmuş olur. İşte maalesef Müslümanların bugün aralarında ortam ararken, arkadaş ararken bu vasıflar kaybolduğu için genelde insanlar ne arıyorlar? Genelde insanlar kendilerine muhabbeti bol olan, kendisini güldürecek olan yani çok affedersiniz ama tabiri caizse soytarılık, şaklabanlık yapacak olan adam arıyorlar. Böyle olduğu için de o yalanlar, o espri adı altında e, dönen yalanlar Bugün yalanlık vasfı da ne olmuş oluyor? Yalanlık vasfı da ortadan kaybolmuş oluyor. Bu mesele nedir? bu da dikkat edilmesi gereken meselelerden biridir. Yine Resulullah'ın özellikle dikkat çektiği meselelerden biri aleyhissalatü vesselam, insanın görmemiş olduğu rüyayı görmüş gibi anlatmasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sayih hadiste diyor ki, افرالفرا iftiranın en büyüğü. İftiraların iftira yönünden en büyük olanı nedir? İnsanın görmediği şeyi gözüne göstermesidir. İftiranın en büyük olanı nedir? Efral Yani iftiranın en azim olanı, en büyük olanı insanın gözünün görmediği şeyi insanın gözüne ne yapmasıdır. İnsanın gözüne göstermesidir. Aslında bu iki şeyi de kapsar. Bu iki şeyi kapsar. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi açık olan Hadis'in kendinden dolayı söylenmiş olduğu şey rüyadır. Mesela insan hiçbir rüya görmemiştir. Sabah ya dikkat çekmek için veyahut da bir mevzu hakkında insanların dikkatini oraya toplamak için vesaire artık her neyse insan görmediği bir rüyayı insanlara anlatır. Veya gördüğü bir rüyayı çarptırarak insanlara anlatır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna en büyük iftiradır diyor. Ve bir hadiste de diyor kıyamet gününde iki tane kılın arasını bağlamakla mükellef kılınır. Ne demek bu? İmkansız bir şey. Hani nasıl ki resim çizene Allah hadi buna ruhufle, bunu canlandır diyecek ya. Bunu canlandıramadığın müddetçe azap göreceksin. Bir insanın çizmiş olduğu resime ruhuflemesi mümkün müdür? Var mı böyle bir şey? Yok. Burada neyi anlatıyor Peygamber? Yani bunların azabı sürekli olacak. Bunu anlatmaya çalışıyor. Öyle mi? Veya falan kul, deve iğnenin deliğinden geçmediği müddetçe cennete gidemez diyor mesela. Benim ashabımdan 12 tane münafık vardır. Bunların 8 tanesi, deve iğnenin deliğinden geçmediği müddetçe, İmam Müslim rivayet ediyor. İğnenin deliğinden geçmediği müddetçe, bunlar cennete gidemezler. Ne demek bu? Bunlar cennet yüzü göremezler çünkü, deve iğnenin deliğinden ne yapmaz? Deve iğnenin deliğinden geçemez. Hakeze bu da böyle. Yani o öyle bir azap görecek ki, görmediği rüyayı gördüğü gibi anlatan insan, iki tane kılın arasını birleştirmek, bunu yan yana getirmek nasıl mümkün değilse, bu insan içinde ne değildir? O azaptan kurtulması mümkün değildir. Tabi bu küfür müdür? Değildir. Sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam korkutmak, ürkütmek, azabın sürekli ve uzun olacağını ifade etmek için bunu yapmıştır? Bunu buyurmuştur. Bu bir. iki insanın hiç olmayan bir hadiseyi, olmuş gibi ne yapması? Olmuş gibi yansıtması. Bu da ne için olabilir? Dikkat çekmek için olabilir, öyle mi? İnsana göre o mesele önemlidir, o meseleye dikkat çekmek için olabilir vesaire. Hiç öyle bir şey yok mesela, insan ne yapıyor? Olmamış bir olayı anlatıyor mesela. Artık hangi gayeyle olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi Allah'ın buğz ettiği münafıkların özelliklerinden olan nedir? Münafıkların özelliklerinden olan yalan hasretidir, öyle mi? Gene yalanın en büyük örneklerinden bir tanesi nedir? Özellikle Peygamberimizin de dikkat çekmiş olduğu yalanlardan bir tanesi insanın ehli olmadığı ahlakla ahlaklanmasıdır. İnsanın ehli olmadığı ahlakla ahlaklanmasıdır. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوُ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَفَازَةٍ مِنَ Öyle mi? Sen yapmadığı şeylerle övünen sen fe la tahsabanna ya alam sen yapmadıkları şeylerle övünen veyahutta yapmadığı mesela adamda bir ahlak yok lakin o ahlakla övünüyor sen bunlara azaptan kurtulacak olarak sakın zannetme bilakis onlara elin verici bir azap vardır. Yani bir adam mesela bunları Allah kime anlatıyor? Burada Allah Yahudileri anlatıyor. Çünkü Yahudiler kendilerinde olmayan ahlaklarla nefislerini temize çıkarırlardı. Öyle mi? Mesela derlerdi ki biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Oysa böyle bir şey yok. Bunlar bu özelliği olmayan özellikle övünürlerdi. Allah Azze ve Celle de onları ne yapıyor? Allah Azze ve Celle de onları bununla yeriyor. Ve sen sakın insanların ağzıyla kendini zannettiği yerle onların benim azabımdan kurtulacağını zannetme. Yani o ben Allah'ın sevgili kuluyum diyor diye o azaptan kurtulmaz. O ben takvalıyım diyor diye takvalı olmaz. O ben doğru sözlüyüm diyor diye doğru sözlü olmaz. O ben çalışıyorum diye çalışan olmaz. İbadet ediyorum diye ibadet eden olmaz. İhlaslıyım diye ihlas. Sakın böyle bir şey deme. Ağzıyla söylediğiyle insanların azaptan kurtulduğunu veya o ahlakın ehli olduğunu sakın böyle bir zanla kapılma. Bilakis onlara elin verici bir azap vardır. Peygamberimiz de hadiste ne diyor? El muteşebbi'u bima lam yu'ta kelabisi subbi zurun. El muteşebbi'u bima lam yu'ta kelabisi subbi Kendisine verilmeyen şeyle doyan iki tane yalan elbisesini giymiş gibidir. Ne demek kendisine verilmemiş şeyle doyan? Yani kendinde olmayan bir ahlakla övünen bir insan iki tane yalan elbisesini ne yapmış gibidir? Giymiş gibidir. Yani hatta bu ahlak iki yalancılık gibidir. Yani yalan ne kadar kötüyse bu ahlaka sahip olan insanlar iki tane yalancılık ahlakını birden kendilerinde barındırıyorlar demektir. Bu da nedir? Kendinde olmayan bir ahlak ile tehalli etmek Kendinde olmayan bir ahlak ile ahlaklanmak. Bu da zaten nedir? Bu Müslümanın özelliklerinden değildir. Müslümanın özelliklerinden de olamaz. Buna da ne yapmak lazım? Bunlara ve hepsine dikkat etmek lazım. Bu da ancak neyle olur? Bu da ancak sorumluluk duygusuyla, sorumluluk bilinciyle olur. Yani insanın söylemiş olduğu sözleri tartıp, biçip, ölçüp Allah'a vereceği cevap. Daha önce söylemiştik keşke hepimizde böyle bir ahlak oturabilse. En başta ben kendim için temenni ederim. İbn-i It İd, büyük alimlerden bir tanesi, İbn-i döneminde yaşayanlardan bir tanesi. Diyor ki, ''Vallahi yapmış olduğum hiçbir amel, söylemiş olduğum hiçbir söz yoktur ki, mutlaka Allah'a onun cevabını hazırlamışımdır.'' Öyle mi? Yani adam bir sözü söylemeden önce Allah'a karşı o sözü söyledikten sonra vereceği cevabı hazırlamış, ondan sonra o sözü söylemiş. Bir amel yapmadan önce, önce Allah'a karşı, Allah sorduğunda ben bunu yaparsam nasıl cevap veririm? Şöyle cevap veririm, onu hazırlamış ondan sonra amel yapmış. Bu neyi gösterir? Bu, bu insanın sorumluluk bilincinin ne kadar yerinde olduğunu, sorumluluk bilincinin ne kadar ilerlemiş olduğunu ne yapar? Ne kadar ilerlemiş olduğunu gösterir. Daha sonra şeyh davet meselesine girmiş. Ee, bu da niye bu meseleye girmiş onu söyleyelim. Çünkü çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi olduğu için. Yani davetçilerin insanları çağırdıklarını iddia ettikleri şeyle, insanlara anlattıkları şeyin birbirinden farklı olmasından ötürü. Bu da nedir? Bu da yalandır. Yalan neydi? Sözün vakaya aykırı olması. Mesela örneğin, şeyh bunu niye anlatıyor? Yani önce bağlantıyı kuralım, kafamıza mesele otursun. Bugün hangi davetçiye giderseniz gidin. Yani şirkin en belirgini, en açığını, en zahirini işleyen dahi olsa, Gidin diye sen insanları neye davet ediyorsun? Diyecektir Allah'a ve Rasulüne davet ediyorum. Öyle mi? Sen insanları Allah'a davet ederken, senin esasların nedir? Kitap ve sünnettir. Hiç bunun dışında bir şey söyleyen bir adam gördünüz mü? En açık müşrik olan, en açık şirk koşanlarına bile gidin. Yani mesela örneğin, bugün Ülkeyi yönetenler, bunlar kendilerine göre insanları Allah'a çağırıyorlar, öyle mi? İslam adına bunu yapıyorlar. Bugün mesela Fethullah Gülen, öyle mi? Yani şu anda kendisine kafir demeyeni kafir olacağı konumda olan bir adam. Çünkü Yahudi ve Hristiyanları bile tekfir etmiyor, öyle mi? Bu adama gidin sorun sen insanları neye çağırıyorsun? Bak bütün dinleri birbirine sokmuş. Yani yapılabilecek en büyük şirki işliyor şu anda. Daha ötesi çıkmadı şu, şu ana kadar yani kendi muasırlarımızın içinde İslam kisvesine büründüm de daha açık, daha belik, daha şey şirk bir vatandaş mevcut değil. Diyecek Allah ve Rasulü'nü ne çağırıyorum? Hatta Allah, mesela bir tanesinin bana söylediğini söyleyeyim. ya diyor adam Allah ve Rasulü dediğinde salya sümük ağlıyor. Adam Allah ve Rasulü dediğinde hüngür hüngür ağlıyor. Ben hiç görmedim diyor sizden birinin Allah ve Rasulü dediğinde ağladığını. Öyle mi? Bu kadar da insanları da inandırmış. Yani kendisi buna in inanmış mı, inanmamış mı onu bilmiyorum. Allah helak etsin. Lakin çevresindeki insanları buna ne yapmış? Çevresindeki insanları buna inandırmış. Öyle mi? Bak gidin bu adama sorun. Diyecek ki ben Allah'a ve Resulüne davet ediyorum. Esasında kitaptır ve sünnettir. He, madem herkesin böyle bir iddiası var. O zaman ama baktığımız zaman da o kitapta ve sünnette Allah'ın ön plana çıkarmış olduğu İnsanları çağırın demiş olduğum meseleleri de kimse anlatmıyor. O zaman burada bir yalan var. Söz vakaya ne? Söz vakaya muhalif. İddialar vakaya muhalif. Allah'a ve Rasulüne çağırıyorum diyor. Gelin hakimiyet kaysız şa şartsız milletindir diyor. Bu nasıl Allah'a ve Rasulüne çağırmaktır? Öyle mi? Allah ve Rasulü hakimiyet kaysız şartsız. Allah'ındır diyor. Bu adam diyor gelin hakimiyete önce kaysız şartsız milletindir diyelim. Ondan sonra eğer imkan olursa hakimiyet karşısı şahsız allandır diyeceğiz. Bir zaman gelecek biz de diyeceğiz. Böyle bir hayali var adamın. Ha. O zaman söz ile vaka birbirine ne? Söz ile vaka birbirine çelişik. İşte Şeyh diyor ki, şunu anlatmaya çalışıyor. Belki de diyor bugün yalanların en büyüğü insanların davet alanında insanlara söylemiş olduğu nedir? Yalandır. Allah'a ve Rasulüne çağırıyoruz demelerine rağmen çağırdıkları şeyin Allah ve Resulü'nün çağırdıklarının tam zıddı olmasıdır. Öyle mi? Onun için buna dikkat etmek lazım. Ve diyor ki şeyh, bakın bu nokta çok önemli. Nasıl ki diyor İmam Ahmed'in döneminde insanların sünnet ehli olduğunu, doğruluk ehli olduğunun, iman ehli olduğunun göstergesi Kur'an mahluk mudur fitnesine düşüp düşmemeleridir. Ha keza bugün de diyor bunun ölçüsü insanlara tağutlar hakkında soru sor ve tağutlarla cihat hakkında ne yap tağutlarla cihat hakkında soru sor doğrulardan mıdır yalancılardan mıdır hemen ortaya ne yapacaktır hemen ortaya çıkacaktır niye Allah azze ve celle'nin birinci adım olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatmış olduğu şey nedir tağutları reddetmek tağutları inkar etmek tağutlardan iştinab etmek öyle mi Kuran İkerinde daha dinin kapısına gelen bir adam, ben Allah'a ve Resulüne geldim diyen bir adama, Allah'ın ilk öğretmiş olduğu şey nedir? La. La'nın Kuran İkerindeki açılımı nedir? Feme yekfur bir tağut idir, en içteni bu tağut Öyle mi? La'nın Kuran İkerindeki açılımı nedir? Budur. Tağutlara reddetmek, onları tekif etmek, onlardan beri olmak, onlardan işlenip etmek. Daha dine girmemiş olan bir adamın Allah'a din diye ilk anlatmış olduğu şey budur. Peki bunun aşamaları nedir? Kalp ile tağutlara bunu yapmak, dil ile tağutlara bunu yapmak, el ile tağutlara bunu yapmak. Öyle mi? Davetçiler biz insanları Allah'a ve Resulüne çağırıyoruz dedikleri zaman o zaman biz onlara soracağız günümüzdeki tağutların hükmü nedir? Bu tağutlarla mücadele etmenin hükmü nedir? Peki diye adamın söylemiş olduğu söz doğruluğunu Veyahut da yalancılığını ne yapacaktır? Yalancılığını açığa çıkaracaktır. Tabi şeyh bunu söylerken kimin için söylüyor? Bunu söylerken Araplar için söylüyor. Yani bilip de ketmedenler için söylüyor. Veya haberi olup da tahrif edenler için söylüyor. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki adamlar tağutu çok iyi biliyorlar. Neyin tağut olduğunu çok iyi biliyorlar. Vesaire. Lakin kendisine sorduğun zaman adam bunu ne ya yapıyor? Ya ketme diyor. Veyahut da tahrif ediyor. Tağut senin anladığın değildir diyor. Bugünkiler tağut olmaz diyor mesela. Ya bir de bizimkiler? Tağut dediğinde tavuk anlayanlar, ömründe Kur'an-ı Kerim'de tağut kelimesinin geçtiğini bilmeyen icazetli hocalar Öyle mi? İcazet almış adam icazet. Kur'an-ı Kerim'de tağut diye bir kelimenin geçtiğinden haber yok adamın. Tağut kelimesinin İslam'daki yerinin ne olduğunu bilmiyor adam. Öyle mi? Ya bir de bunlar ne olacaklar? Yani bir eğer bunlara yalancı diyeceksek bunlara ne diyeceğiz? E acaba Allah'a çağırıyorum diye kendi babasının ve kendinin uydurduğu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği hurafelere ve bidatlere insanları çağıranlara ne diyeceğiz? Bunlar da nedir? Bunlar da yalandır, yalancılıktır, sözün vakaya uymamasıdır, iddiaların Celle'nin isteklerine ne yapmamasıdır? Uymamasıdır. Ondan dolayı davetçilerin çevrelerindeki insanlara hukuklarını belirlerken, mesela diyelim çevremizde davetçiler var. Gittik diyelim bu adamlara sorduk. Yani her asrın kendine göre furkan olan bazı meseleleri vardır. Şimdi bazı sapıklar var mesela bunu dediğin zaman ya böyle şey mi olur diyor adam. Mesela nasıl yani tağutu sormadan bir adamın hak batıl olduğunu nasıl anlarız diye. Her asrın ehli sünnetin yanında furkan olan bir itikat şekli vardır. Mesela bir dönemde insanlar Hz. Ali'ye karşı ayaklanıp Hz. Ali'yi tekfir ettikleri zaman Furkan neydi o zaman? Hakla batının ölçüsü, sahabe hakkındaki itikadınız nedir? Öyle mi? O dönemde ehl sünnetin üzerinde yoğunlaştığı mesele, sahabe hakkındaki itikadımız. Hazreti Ebubekir döneminde mesela, zekat vermeyenler çıktığı zaman, öyle mi? Mesela Peygamberimizin döneminde Furkan olan şey neydi? Şirkten tövbe etmiş mi etmemiş mi? Hazreti Ebubekir döneminde zekat vermeyenlerin, müseylemetül kezzab gibi yalancı peygamberlerin peşinden gidenlerin, zekatı reddedenlerin, ölülerinin ateşte olduğu, Hazreti Ebubekir'in yandaşlarının ise cennette olduğunu. Hazreti Ebubekir soruyordu öyle değil mi? Bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz ateşte. Bu nedir bu soru? Peygamberimiz böyle bir soru sormuş mu kimseye? Sormamış. Niye Hazreti Ebubekir soruyor? Çünkü o dönemdeki en bariz problemden insanın teberrih ettiğinin göstergesi nedir? Göstergesi budur. Aradan zaman geçti, Mu'tezile Kur'an mahluktur veyahut da ondan önce büyük günah işleyen insanlar kafirdir dedikleri zaman Ehl-i sünnet için itikadın ölçüsü neydi? Ehl-i sünnet için itikadın ölçüsü biz büyük günahla insanı helal görmediği müddetçe tekfir etmeyizdi. Furkan bu kelimeydi. Öyle mi? Rafiziler meshi inkar ettiği zaman en üst sünnetin itikadı neydi? Mesler üzerinden meshi caiz görüyor musunuz? Öyle mi? Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı zaman Kur'an mahluk mudur? Değil midir? Muhtezilin itikadından insanları ne yapmak? Itika, i̇nsanların itikadından insanları ayırmak. Öyle mi? İmanla beraber günah zarar vermez. Çıktığı zaman iman artar ve eksilir. Öyle mi? İman tek bir parçadır dendiği zaman ney? İnşallah ben müminim. Öyle mi? Bunlar hepsi neyi gösterir? Bunlar hepsi gösterir ki her dönemde insanların doğrulardan mı, yalancılardan mı, bidatçilerden mi, sünnet elinden olduğunun göstergesi için Furkan olan bir nokta vardır. Bugün yaşanan bütün pisliklerin, bugün yaşanan bütün şerlerin, Bugün yaşanan bütün şirk ve bidatlerin sebebi nedir? Tağutlardır. Öyle mi? Tağutlar bunları kanunla meşrulaştırdıkları için, şirki, küfrü, bidati, fıskı kanunla meşrulaştırıp anayasal bir hak olarak insanların önüne sundukları için, televizyon programlarıyla, okullardaki eğitimle insanların kafalarına kazıdıkları için asıl sorumlular bunlardır ve bunlara karşı çıkılmalıdır bunların kafir olduğu, bunların batıl olduğu, bunların dininin hiçbir şey olduğu halka ve insanlara ne yapılmalıdır? beyan edilmelidir. Ve bunu sormamız lazım. Bir insanın itikadında doğruluk ehli midir? Yalancılık ehli midir? Bu açığa çıksın diye bunu ne yapmamız lazım? Bunu sormamız lazım. Niye çevremizdeki davetçilerle veya çevremizde İslam adına çalışanlarla hukukumuzu belirlemek için? Öyle mi? Eğer aynı itikatta aynı menheşteysek Beraber hareket etmemiz gerekir. Gücümüzü birleştirip Allah'a beraber davet etmemiz gerekir. Yok eğer farklılıklarımız varsa, kafirse kafir muamelesi, bidat ise bidat ehline yapılan muamele. Sonra onu bu bidata sevk eden nedir? Bilgi eksikliği midir? Hemen bilgisini telafi ederiz. Öyle mi? Hüccet-i kamesi demiş olduğumuz şeyi yaparız, bilgilendiririz adamı. Yok inat mıdır? Mesela bunların tespiti için şeyh ne diyor? Ve bu gerçekten de çok önemli bir tespit. Çünkü bugün bütün küfrün, bütün fıskın, bütün bidatlerin temeli nedir? Bütün bidatlerin temelinde tağutlar yatmaktadır. Bu küfürleri, bu bidatleri, bu fıskları anayasal bir hale getirmişlerdir. Din alanında işlenen bütün şirk, bidat, hurafe, diyanetle beraber, öyle mi? Uluhiyet, rububiyet. Ayrıca öyle. Mesela bugün diyelim insanlarda ne tür bir bidat var? Örnek veriyorum. Kabirlerden gidip yardım istemek gibi bir bidat var. Bu bidat insanı küfre götüren bir bidat. Bu neyle mevcut? Devlet bunları yapıyor, koruyor, bu türbeleri onarıyor, bunların başına bekçi koyuyor, bunları getirip Diyanet şeyle bir camiye bağlıyor ve hepsini devlet kendisi koruma altına alıyor. Şimdi bir İslam devleti olsa bunlar hepsi yıkılsa Veyahut da buraya gelen insanlar bilgilendirilse bak bu şirktir sadece bunları ziyaret edip bunlara dua edebilirsiniz dense bu şirkler işlenecek mi işlense bile bu boyutta işlenmeyecek öyleyse bu bütün bu yalanların yani Allah'a karşı insanlara karşı işlenen bütün yalanların temelinde kim vardır tağutlar vardır onun için insanlara ne yapmak lazım insanlara bunu sormak lazım. Bu tağutların durumu, bu tağutların hükmü, bunlara karşı mücadele nedir? Buna vermiş olduğu cevaba göre de insanın yalancılardan mı, doğrulardan mı? Burada yalandan kastımız da çağırdığını iddia ettiği şeyle, çağırdığı şey birbirine uyuşuyor mu? Yoksa birbirine muhalif mi? Bunu anlamak içindir. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.